1688 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Cuma namazının önemiyle ilgili hutbesi. Evet, Hazreti Peygamber bize hutbe irade ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar, ölmeden önce tevbe edin ve Allah'a dönün. Meşguliyetler çoğalmamışken acele salih amel işleyin. Allah'ı çokça anarak gizli açık sadaka vererek Allah ile bağınızı güçlendirin ki size bol rızık verilsin, yardım edilsin. Biliniz ki şu bulunduğum yerde, içinde bulunduğum günde, içinde bulunduğum ayda ve içinde bulunduğum şu yılda Allah Teala size kıyamete kadar cuma namazını farz kılmıştır, kim cuma namazını benim sağlığımda veya benden sonra adil olsun, zalim olsun başında bir imam varken küçümseyerek veya farz olduğunu inkar ederek terk ederse Allah onun içini rast getirmesin ve hiçbir içini bereketlendirmesin şunu bilin ki o kimse tevbe etmedikçe namazı namaz, zekatı zekat, haccı haç, orucu oruç ve iyiliği iyilik sayılmaz, ancak kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder, dikkat edin, bir kadın bir erkeğe, bir bedevi bir muhacire bir facir bir mümine imam olamaz, eğer o facir kılıç ve sopasından korkulan bir kişi ise, o zaman değişir.